6. Özellik Namaz En doğru olan görüşe göre Müslümanların davet merhalelerinden hiçbir merhale namazsız olarak geçmemiştir. i̇bn İshak'ın şu rivayeti bu konuya açıklık getirmektedir. İlim erbabından bazı kimselerin bana anlattıklarına göre, Resulullah Aleyhisselam'a namaz farz kılındıktan hemen sonra, Resulullah Aleyhisselam, Mekke'nin üst taraflarına çıktığı bir sırada Cebrail aleyhisselam yanına geldi ve vadi tarafına doğru ilerleyerek topuğuyla yere vurdu. Topuğunu vurduğu yerden bir kaynak fışkırdı. Resulullah kendisini seyrediyordu. Cebrail ona namaz için gerekli olan tahareti öğretmek üzere karşısında abdest aldı. Resulullah da Cebrail'den gördüğü şekil üzere abdestini aldı. Sonra Cebrail onu ayağa kaldırarak kendisine namaz kıldırdı. Resulullah da onun kıldığı şekilde namazını kıldı. Sonra Cebrail uzaklaştı. Resulullah, Cebrail'den öğrendiklerini öğretmek, namaz için gerekli olan taharetin nasıl yapılacağını göstermek üzere, Hz. Hatice radıyallahu anhaya gelerek karşısında abdest aldı. Hz. Hatice de Resulullah'ın aldığı gibi abdestini aldı. Sonra Cebrail'in kendisine kıldırdığı gibi Resulullah da Hz. Hatice'ye namaz kıldırdı. Hz. Hatice de ondan gördüğü şekilde namazını kıldı. Yine bazı ilim erbabının rivayet ettiklerine göre Resulullah aleyhisselam namaz vakitleri geldiği zaman Mekke'nin vadilerine çıkar ve Ali bin Ebi Talip de kendisiyle beraber giderdi. Orada namazlarını kılar ve hava kararmaya yakın geri dönerlerdi. Bunu amcası Ebu Talip'ten diğer bütün amcaları ve kavminden gizli olarak yapardı. Allahü Teala onların durumunu değiştirene kadar belli bir süre bu şekilde devam ettiler.